Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, eşrefolu Rumi Hazretleri, Musibetlere sabredenler, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, Allah ondan razı olsun, Hazreti Cabir, Devesini keser. Hazreti Peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellemi misafir olarak davet eder. Cabir, iki erkek evlat babasıdır. Evlatlarından biri, hocada talebelik eder, diğeri evdedir. Deveyi keserken, evdeki evladı onu seyreder. Devenin derisini yüzer, etlerini parçalara böler. Hanımına, ''Bu etleri hazırla, ben odun toplamaya gidiyorum.'' der. Biraz sonra, hocada talebe olan evlat da eve gelir. Böyle deri ve kanla karşılaşınca, devenin kesildiğini anlar. Kardeşine, deveyi kim kesti der. Babam kesti der kardeşi. Canım kardeşim, keserken gördün, nasıl kestiğini bana gösterir misin der abi. Kardeş, babasının deveyi kesmekte kullandığı bıçağı alır, şöyle der. Kardeşim, şöyle yan tarafın üzerine yat. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp, devenin nasıl kesildiğini göstereceğim. Başına neyin geleceğini kestiremeyen çocuk, kardeşinin söylediğini yapar. Kardeşi gelir, ellerini ve ayaklarını bağlar, babasının deveyi boğazladığı gibi, kardeşinin boğazını keser. Az sonra anne dışarı çıkıp, Evlatlarından birinin boğazlandığını görünce çığlık atar, ağlar. Bir yandan da diğer çocuğuna ''Evladım, kardeşini kim kesti?'' der. ''Anneciğim, ben kestim. Babamın deveyi kestiği gibi ben de kardeşimi öyle kestim. Onu öldürmek için yapmadım. Ona devenin nasıl kesildiğini göstermek istedim. Ama o da deve gibi öldü.'' der. Çocuk böyle konuşunca anne hışımla üzerine yürür. Kaçar çocuk, kaçıp evin damına çıkar. Hem koşmaya devam eder hem de annesinin arkasından gelip gelmediğini kontrol eder. Böyle giderken önünü görmez damdan düşüp ölür. Medine'nin evleri biraz böyle katlı yüksekmiş. Kadın bir kez daha yıkılır. Çocuğu arkadan kovaladığı için pişman olur. Korkuyla aşağı iner, çocuğun başına varır. İkinci çocuğunun da öldüğünü anlar. Hüküm Allah'ındır deyip, iki çocuğunu yan yana yatırır. Üzerlerini örtüp, odalarının kapısını kilitler. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir toplamaya gittiği odunlarla döner. Hanımı da devenin etlerini pişirir kocası üzülmesin diye olanları anlatmaz. İki çocuğunun da öldüğünü söylemez. Yemek hazır olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çağırması için kocasına haber verir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir gidip edeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme selam eder. Hürmetle ''Ey Allah'ın Resulü, buyurun, yemek hazır olmuştur.'' der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla kalkıp, Hazreti Cabir'in evine gelir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir, tencereyle eti getirip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyar. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem oturup, bu eti sofra arkadaşlarına paylaştırır. Sofra hazır olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Ya Cabir, iki evladın var. Neredeler? Kim bilir, nerelerde oyuna dalmışlardır. Ya Resulullah der Cabir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar da gelsin, beraber yiyelim buyurur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir hanımına gider. Ey hanım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları istiyor. Onlar gelmeden yemeye başlamıyor der. Hanımı, onların payını ayırdım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem afiyetle yesin. ''Onları beklemesinler'' der. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir döner, ''Ya Resulallah'' der. Onların payı ayrılmış. Siz buyurun kerem edin, beklemeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kararlı bir şekilde, ''Vallahi onlar gelmeden bu eti yemen buyurur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir, Tekrar hanımının yanına gider. Hanım der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etti. Çocuklar gelmeden bu yemeği yemeyecek. Hanım çaresiz kalır. Kocasını çocukların kaldığı odaya götürür. Ya Cabir der. İşte çocukların. Sen odunları toplamaya gittikten sonra başımıza bunlar geldi. Sabrettim. Ne sana, ne kimseye söyledim. İki cihan sevinci peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evimize gelince bizi mahzun görmesin, yemeklerini rahat yesin istedim. Bundan sonrası sana aittir. Nasıl bilirsen öyle yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ister duyur, ister duyurma. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir, iki evladının ölüm haberiyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip, ''Ya Resûlallah, çocukların başına bir hal gelmiş. Siz buyurun, yemeğinizi yiyin.'' der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocukların başına bir halin geldiğini öğrenince, ''Nasıl bir hal?'' diye sorar. ''Allah ondan razı olsun.'' Hazreti Cabir de daha fazla dayanamaz olup biteni anlatır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem git çocukları buraya getir der. Baba gider, çocuklarının cesetlerini getirir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kor. Ashab-ı kiram hayretler içerisindedir. Çocuklardan biri bu aslanarak Diğeri de damdan düşüp ölmüştür. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çocukları bu halde görünce üzülür. Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen Cebrail aleyhisselam gelir, şöyle der. Ya Muhammed, Hak Teala'nın selamı var. Habibim dua etsin, ashabı da bu duaya amin desin. ''Kudretimle bu çocukları yeniden dirilteyim.'' Evin hanımı, Habibimin hürmeti adına çocuklarının ölümüne sabretti. feryad figan etmedi. Onun sabrına ve senin hürmetine, çocukları dirilteyim buyurdu. Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, bu haberle hamd edip, hemen ellerini kaldırır. Dua eder, ashabı da, bu duaya amin der. İki çocuk da uykudan uyanır gibi gözlerini ovuşturup kalkar. Sonra da gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinden öper, yanına otururlar. Hep birlikte yemeği yer, böylelikle hepsi mutlu olur. Cabir, hanımı ve ashabı kiram. Ey aziz! Sabır güzeldir. Kişiyi feraha kavuşturur. Sabretmeyi bacele davranmak şeytandandır. Unutma, bütün zorlukların anahtarı sabırdır. Sabreden maksadına ulaşır. İşte hak yolunda sağlam duranların hali.